<Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyâ rasulina Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn ve râd. Kardeşler bu akşamki İsmail Hüsnâ dersinde iki tane isim diye planladık. İlk isim El Garîb, Kafının ikincisi El Mucîb inşallah. Kaf, ra, be, Garîb. El Garîb. Kuran Kerim'de üç kez Allahu Teala'nın ismi olarak geçiyor. Bunlardan birincisi Bakara suresi 186. ayet ve İdaas'e elleki ibadiy anni ve inni garib. Kullarım sana benim hakkımda sorarlarsa muhakkak ki ben garibim yani çok yakınım. Garip bizim dilimizdeki garip değil. Bizim dilimizde garib garip. guraba garip. var ya gayinim bu garip kafner. Gafınan olduğu zaman yakın, gayınan olduğu zaman gariban, yalnız başına, kimsesi olmayan manasına gelir. İlki Bakara suresindeki 186. ayet dedik. Çok değerli bir ayet, kullarım sana beni sorarlarsa. Yani kullar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme allah Teala hakkında bilgi sorarlarsa, haber sorarlarsa ben garibim diyor allah Teala. Bir başka ayet Sebe suresinde 50. ayet. Ve in ihtedaytu, şayet ve hidayet bulmuşsam, doğru yola ermişsem, febi ma'yuhi ileyi yarabbiyi. O Rabbimin bana vahyettiği şey sebebiyledir. Yani Kur'an sebebiyledir. İnnehu semiun garib. Hakka ki o yani Allah Rabbim semiyadir, iştendir, garib, yakındır. Şuuncu ayetimizde. Zaten toplam 3 ayette geçiyordu garip ismi. Hud suresi 61. ayet Fesagifiruhu sümme tuubu ilehi. Ona istiğfar edin. Yani ondan bağışlanma isteyin. Sonra ona tevbe edin. Ona dönün. İnne Rabbi bu muciyib. Muhakkak ki benim Rabbim gariptir. Yani yakındır. Muciyibdir. icabet edendir. Bu ayette de bugünkü örneği planladığımız diğer ismi. Muciyib de Zaten Muciyib ismiz tek bir ayette zikrediliyor. allah Teala hakkında Kur'an-ı Kerim'de o da bu ayet. Hud Suresi 61. ayet. İnne Rabbi garibun muciyib. Muhakkak benim Rabbim yakındır ve icabet eden yani cevap verendir, dualara karşılık verendir. Evet. Sözlük anlamı İstanbul Arap'ta geldiği üzere garube yakrubudan türeme bir ismi. El-garib manası garubenin Uzaklığın zıttı, yakın, evet, yakın oldu, yakınlaştı, yakına geldi manasında veya yakın bulundu, yaklaştı manasında olur. Garip'te onun isim faili yakın olan, yakında bulunan, uzakta değil de hemen yeni başında olan manalarına geliyor. İmam Leis de bir şeyin yakınlaşmasıdır. Buradan türemek masterlarından birisi kurban var, bizim bilmemizde kurban diye geçmiş. Kurbanla yakınlaşma aracı demek. Allah'a yakınlaştıran şey demek. Kurban. Dolayısıyla bu ibadetle kişi ne yapar? Allah'a yaklaşır. Ondan dolayı bu isim ona verilmiştir. Evet. Allahu Teala hakkındaki anlamı da kelime manası olarak aynıdır. Birkaç alimin sözünü aktaralım dostum. Taberi Rahimahullah diyor ki Sebe suresi 50. ayette innehu semiyun garib ayetini izah ederken yani o Semidir, işitendir, gariptir. kuluna çok yakındır. Ayetin izah ederken işitendir diyor Allahu Teala kendisi için. Yani söylediğimiz her sözü işitmektedir. Garip diyor, her sözü işitecek kadar yakındır. Hatta her sözden kasıt açıktan söylenen değil, gizli söylenen, necivâ dediğimiz sır gizli söylenen işitmektedir ve bilmektedir. Dolayısıyla her sözü Duyar, her konuşana yakındır. Her sözde bundan dolayı işitmektedir diyor. İmam Taberi Rahimahullah tefsirinde. İmam Zeccaci'de işte Galgu Esmaillahi isimli kitabında garip, uzak olmayan, yakın olan anlamındadır. Ki Allahu Teala yakındır, uzak değildir. Diyor. Örnek olarak da birkaç ayet zikrediyor. onlardan birisi Mücadele Suresi'nde 7. ayet meşhur Değerli önemli bir ayet. Diyor ki Allahu Teala orada üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Yani o üç kişiyle beraberdir. Onların de yakınıdır. 5 kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Allahu Teala. Bunlardan az olsunlar veya çok olsunlar. Yani üç kişiyle beraber iki kişiyle beraber değil midir? elbetteki veya beşten daha fazla kimselerle beraber değil midir? Ona hitaben. Bunlardan az olsunlar veya çok olsunlar ve nerede bulunursa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Allah'a hamle olsun. Allahu Teala bu kadar yakındır kuluna. Bunu da bu ayette dile getiriyor İmam Zeccaci rahimehullah. İmam Sadi rahimehullah da gerçekten çok derin bir alimmiş. Tanımak fırsatım olmadı hayattayken. Vefatından sonra öğrendik bir kısım ilimini. Özellikle de bu Sadi tefsiriyle bir kısım ilmine vakıf olduk. O da bu usta diyor ki, nerede? El-Hakkul Vâduhul Mubîn isimli kitabında garip, herkese yakın olan demektir ve Allah'ın yakın olması iki türlüdür. Birincisi genel yakınlık, ikincisi özel yakınlık. Bu önemli. Genel yakınlık her kuluna şahdan varından daha yakındır. ilmiyle bilgisiyle haberdar oluşuyla rakip murakabesiyle efendim, müşahadesiyle şehit oluşuyla ve her bakımdan ihata eden, kuşatan oluşuyla her kuluna yakındır. Bu o kulunu sevdiğini, okumuna değer verdiğini ispat etmez ama bilakis Allahü Teala'nın sıfatlarının mükemmelliğini eksiksizliğini ifade eder. Bu cihetten Allahü Teala her kula iyi kötü, kafir mümin, senin günahkar itaatkar her kula yakındır. Bu birinci manada genel yakınlık. İkinci manadaki yakınlık ise genelde insanlar bunu kastederler ve isterler haliyle özel yakınlıktır. O da Allahu Teala'nın sevdiği kullarına yani kendisine kulluk eden varlıklara değer vermesidir. Onların ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Onları sevmesidir, onlara destek olması, arka çıkmasıdır ve dua ettikleri zaman dualarını icabet etmesidir. İşte bu da özel yakınlık. Genel yakınlık Allah'ın tüm kullarına ihata eden yakınlığı. Hiçbir kulun hiçbir hali, sözü, ameli ondan gizli değil. Hepsine şahit, hepsinden haberdar, hepsini merakip ediyor, Efendim, hepsini biliyor. Bu cihetten, şah damarından daha yakınıyor allah Teala bunu ifade ederken. Ve laqat al insane bina'lim ma tusifsu bi Yemin olsun ki biz insanı yarattık ve onun nefsinin kendisine ne fısıldadığını, ne vesvese verdiğini biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Yani ona, onun şah damarından daha yakınız. Hablil verid şu, atardamarlar var ya ondan daha yakın diyor. En yakınu ileyh min hablil suresi 16. ayet. Bu genel yakınlıktır. Tüm kulları ihata eden bir yakınlıktır. Özel yakınlık ise Alak suresinde Allahu Teala buyuruyor ki son ayet, secde ayeti. Vescud ve terip. Secdede et ve yaklaş. İktarabe. Arapçadan türeme İktarabe. Yaklaş, yakın ol. Yani secde et ve Allah'a yaklaş. Bir insan secde ederek Allah'a mesafe katlayabilir mi? Zahiren edemez. O zaman bu manası biraz sonra söyleyeceğiz. Hakikati idrak edilemeyen, manası kavranamayan özel bir yakınlıktır. Bunu ifade eden baş bir hadis mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de buyuruyor ki kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Yani secde haline büründü mü kul? O Rabbinin en yakın olduğu haldir, andır. Ayakta durmasıyla veya oturuyor yemek yemesiyle secde etme zahiren bir yakınlık var mı? Yok. İşte bu e, özel bir yakınlık. Ki İmam Sadi Rahim'e bunu çok güzel bir cümle ifade etmiş. Hakikati idrak edilemeyen, anlaşılamayan bir yakınlıktır. Allah o yakınlıkları lütfetti. Allah'ın ailesi Her kim Allahu u Teala bu şekilde yakınlaşmışsa yakınlaşabilmişse allah Teala'nın nütfunu hak ediyordur. İkramını, efendim, duasına icabetini hak ediyordur. Onu gerektiren bir yakınlıktır çünkü. Bunu şöyle ifade edelim. Anlamaya çalışarak, insanlar arasındaki ilişkilerle örneklendirerek anlamaya çalışalım. Bir şehirde vali. Biz huzuruna çıkmak istedik, çıkabilir miyiz? Yok, Almazlar ki. 40 tane engel var. Ne için geldin? Niye geldin? Derdin ne? Sen bana söyle ben aktarayım değil mi? Veya ilgili birim, müdür, amir neyse ona yönlendirelim değil mi? Çünkü valinin haklı olarak herkes ayıracak vakti yok. Ama öyle bir düşünelim ki valinin yakın arkadaş veya akrabası veya çok sevdiği bir dostu kapıdakine bile söylemeye gerek yok. Telefonla veya başka bir iletişim kanalda kapındayım diye haber gönderse zaten vali haber gönderecek. Ne yapacak onu hiç işe alacak. İşte bu yakınlıkla diğerini yakınlarsa zahiri olarak fark var mı? İkisi kapıda duran iki insan ama birisi onun nazarında valinin nazarında değerli dolayısıyla onun sözü geçiyor. Onun yanına girebiliyor bir şey ricası vali onun ricasını kabul eder. Ama böyle. Bu bizim anlayabildiğimiz insanlığa ilişkilerden kıyaslayarak anlayabildiğimiz yakınlık. Tabii ki kul Allah'ın arasındaki ilişki vali ile vatandaşlar arasındaki ilişki de gibi değildir. Ama benzetme, anlamaya çalışma cihetinden böyle bir örnek verdik. İmam Saadis sözüne rahim Allah devam ediyor. Peki diyor bu yakınlığın belirtiler nelerdir? Yani Allah bir kula yakın mıdır, değil midir? Veya kul Allah'a yaklaşabilmiş midir? Yaklaşamamış mıdır? Bunun belirtileri nelerdir? Eğer Allah bir kula lütufta bulunuyorsa, yardım ediyorsa, onu hakka muvaffak kılıyorsa, istikameti tutturmasına yardım etmişse, hidayet bahşetmişse, dualarına karşılık veriyorsa Allah onu kendisine yakınlaştırmıştır. Bunu ifade eder tazda bir hadis vardı hatırlarsınız. Ne diyordu Allahu Teala kutsı bir asiste Nebimiz Aleyhissalatu vesselam diliyle. Kul bana Farz kıldığın ibadetlerden daha fazlasıyla yaklaşamaz. Yani en fazla hangi ibadetlerle yaklaşabilir Allah-u Teala'ya kul? Farz, farz kıldığı ibadet. Ne kadar çok farz ibadeti yaparsın, ki takva gereği budur, o kadar çok Allah'a yaklaşıyorsun. Hadisin devamında nafilelerle yani fazla olmayan sünnet işitlerle, ibadetlerle de bana öyle yaklaşmaya devam eder ki, gören gözü olurum, işiten kulağı olurum tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum diye Teala. Şimdi bu yakınlıkla bu hadisi bir düşünelim. Kul farzları hiç ihmal etmiyor, nafilelerde öyle şu altmış ki Allahu Teala artık onun gören gözü olmuş. Bu gözün sahibi bir insan. Allahu Teala ben onun gören gözü oldum diyorsa, böyle vasılandırırsa, hiçbir harama bakar mı? Veya işiten kulağı oldum dediği bir kul. Efendim hiç harama kulak kabartır mı? hakeza, tutan eli, yürüyen ayağı oldum dediği bir kul harama yönelir mi? Hep Allahu Teala'nın razı olduğu işlere yönelir. Değil mi? Allah onlardan yapsın Azze ve üzere. Bundan dolayı farzları mutlaka yapmamız, yerine getirmemiz nafileleri de olabildiğince çoğaltmaya çalışmamız gerekiyor. Allahu Teala'ya yaklaşabilmek için, onun yakın kullarından, kendisini yakınlaştırdığı kullardan olabilmek için allah Teala'nın Teala muvaffak üzere üzeri Azze ve celle. İmam İbnü'l-Seyyib'in rahimehullah da i̇bn seyyibin eee Akide'tul yazdığı bir şerhi var. Orada diyor ki Allahü Teala'nın yakınlığı bazı ayetlerde geçen yakınlığı kendi bir zatîhi yakınlığı değildir. Meleklerinin yakınlığıdır. Mesela bu "ve lekad halakna'l insane biz insanı yarattık ve na'lemu na tüvesvisu bihi nefsü nefsinin ona verdiği vesveselerde biliyoruz." ve nâhnu aqrabu hablil ve biz ona e, şah damarından daha yakınız ayetinde kastedilen Allah'ın görevlendirdiği meleklerdir. Bundan dolayı biz diye ifade etmektedir diyor. Çünkü Allah Teala burada ilmiyle beraberdir ama yüze varlığıyla o arşın üzerindedir. İşte bundan dolayı diyoruz ki biz Allah bizden çok uzakta mesafe olarak çok uzakta ama ilmiyle, şehadetiyle, murakabesiyle, ihata etmesi, kuşatıcı olması ihla, olmasıyla kullarına çok yakın. Sıfatlarıyla yakın. Yunus'un Rahim'in söylemek istediği de bu e, özel yakınlıkta vardır tabii ki. Özel yakınlıkta Allahu Teala da e, Kudüs Yadisler'de, ayetlerde efendim, e, Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Nebevi Hadisler'de de aktarıyor bunu. Vakıa Suresi'ne 83, 84 ve 85. ayetler Falevlâ idabilegatin hulguum, yani can boğaza geldiği zaman, kul ölürken can çıkması esnasında can boğaza geldiği anda, en tüm haine edin Sizler o zaman bakarsınız. Ve nahnu akrabu ilehimin kum, ve la Ve bizler ona sizden daha yakın oluruz, ama siz bunu göremezsiniz. Buradaki ayette de diyor Allahu Teala kendi yüce zatı ölen her kula yakın değildir. Bilakis orada can alıcı melekler kullara yakındır. Orada da biz diyor, değil mi? Orada da biz diyor. Allah'ın görevlendirdiği kusursuz elçilik yapan kullar ölen kula yakındır. Allahu Teala bunu biz yakını siz göremezsiniz diyor. Ve siz göremezseniz demek ki bu sizin göremeyeceğiniz bir varlıkla yakındır. Biz o ölüm melekleridir diyor. Allahu Ale. Ölüm anında gerçekten öyledir. Her kulun ölüm meleğinin müdahalesiyle bazıları azapla canı çıkar. Ama etrafındaki insanlar bunu göremeyiz. İbnül Kayyim rahimehullah da bu hususta muhtasar Es-Savagül Mursa kitabında şöyle demekte. allah Teala yücedir. Arşın üzerindedir, istiva etmiştir. Kullarıyla arasında oldukça mesafe vardır. Ama bununla beraber yakındır. Bu ikisi zıt değildir. Mümkün olmayan bir şey değildir. Mümkündür bu. Şöyle ki Allah üsttedir, arşın üzerindedir. Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade etmiştir. Hakeza ayetlerde de var. Ama gene ayetlerde ve hadislerde Allahü Teala'nın kullarına yakınlığı ifade edilmektedir. Yani Hem yüce uzaklarda üstte hem de kullarına çok yakın. Onun yakın oluşunun bir ifadesi olan bir hadis zikrediyor Bukharim İsmailisi. Diyor ki Ebu Musa ile radiyallahu anh'tan gelen bir hadiste bir seferde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Yüksek sesle tekbir getirdik. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar kendinize acıyın. Siz ne bir sağra dua ediyorsunuz ne de gaib yani Yakında olmayan, Çok uzakta olan birisine dua ediyorsunuz. Sizin kendisine dua etmekte olduğunuz semiyadır, içtendir, gariptir, yakındır. Öyleyse yüksek sesse bağırıp, çağır etmeye çalışmayın. Tekbir de getireceksiniz. Efendim, tehlil de yapacaksınız. Dua edeceksiniz. İçten yapın. Bağıt-ı yapmayın. Son cümlesi sizden birisine o bineğinin boynundan daha yakındır. Deveye binmiş, ata binmiş, katırla binmiş insanlar gidiyorlar sefere. O an ona en yakın şey o bineğin semeri ve boynu. Ne diyor? allah Teala sizden birisine bineğinin boynundan daha yakındır. Bu yakınlık, fiziki bir yakınlık değil işte. Kast edilen bu. ilimdir, alim oluşudur. Semih oluşudur. Basir oluşudur. Rakib oluşudur. Şehit oluşudur. Bunların hepsini gördük. Bu hakikattir. Yani Allah kuluna yakındır sıfatlarıyla ama kendisi arşının üzerindedir. Allah'u alem. Evet peki el garip isimle bu şekilde iman eder ise eğer bu bulması gereken etkiler nelerdir? Birincisi Allah azze ve celle özel olarak ve genel olarak böyle bir yakınlığa sahipse kullarına o zaman ona muhabbet ve ünsiyet duymak gerekir. Muhabbet kardeşler ne demek? Sevgi. Ünsiyet ise yakınlık, sıcaklık duymak. Hani iki insan karşılaşır, ilk defa karşılaşırlar. Kanlar ısınır. Birbirlerini severler. Çabucak kaynaşırlar. İşte buna ünsiyet deniyor. Aralarında bir ünsiyet oluşmuştur. Ondan dolayı kaynaşmışlar. Allahu Teala'ya bu isimle iman ettiğimiz zaman muhabbet ve ünsiyet duyulur. Çünkü Allah'ın rahmeti duaya icabeti ve kuluna lütufları bilindiğinde özel bir yakınlık ifadesidir bu. Özel bir yakınlığın ispatıdır bu. Allah bizi acıyorsa, dualarımızı kabul ediyorsa, başımızlara düşüp ona müracaat ettiğimiz zaman darlığımızı gideriyorsa, bize yakın olduğunu, özel yakınlığını hissediyoruz, anlıyoruz. O zaman bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye muhabbet ve ünsiyet beslemek ve bundan dolayı demin huzur duymak. Yardımı da sadece Allahu Teala'dan istemek gerekir. Çünkü çok yakın. İkinci etkisi, Allah bu kadar yakınsa ve kullarının özel yakınlığını talep ediyorsa, o zaman ilahi rahmetten ümit kesmemek gerekir. Bu hal kişiye, kula, Allah'a yaklaşma, kulluk etme, dua etme, yakarma kapısı açar. Kul ne zaman ihtiyaç duyarsa, Allah'a kulluk etme, yakarma, dua etme kapısı ona açılmış demektir. Kul ne zaman daralırsa, bunalırsa, bir şeye ihtiyaç duyarsa o zaman ona yalvarma yakarma dua kapısı açılmıştır. İhtiyaç duymadan dua eder mi insan kolay kolay? Zorda kalınca veya bir şeye ihtiyaç duyunca Allah o kapıyı açar. O zaman dua edeceğiz ve bunu bir Allah'a yakınlık sebebi yapacağız. Demek ki şöyle buyururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna da işaret etmiş. Allah sevdiği kuluna musibet verir. Musibet uğrayan kul ne yapacaktır? Evet. Musibete kaldırmasını Allahu Teala'ya dua edecek. Demek ki Allahu Teala kulun gafletinden veya Rabbine yönelmemesinden hoşnut olmamış. Bunu istiyorum. Her ne kadar bu nefislere zor gelse de musibetlere tahammül edebilmek, musibetle karşılaşmak, ağrıyla, acıyla, sızıyla, dertle, kederle, üzüntüyle, korkuyla karşılaşmak her ne kadar nefislere zor gelse de aksine bu Allahu Teala'nın takdiriyle gelmekte ve Allahu Teala kulun kendisine yönelmesini istiyor. Belki de o ana kadar kulluğunda bir eksiklik var. Gevşeklik var, gaflet var. O gevşekliği gidermesini, gafletten uyanmasını istiyor Allah Teala. Bu da rahmettir işte. Allah'ın rahmetidir. Kullara rahmet ediyor. Merhamet ediyor. Kendisine yönelmesi için böyle bir kapı açmış. 3. etkisi Allahu Teala garip ise yani kuluna yakın ise ki bu imanla bir sahibiz elhamdülillah. Bu imanla kul Allah'a götürecek şefaatçiler, aracılar, vesileler aramaz. Madem yakın, madem işitiyor, madem merhametli, semio diyoruz işitici, rakayıp diyoruz gözetici, nasir diyoruz görücü, şehit diyoruz şahit olan, garip diyoruz yakın. Sonra diyoruz ki ey falanca veya filancanın hatırına yüzü su yürmetine Şimdi bu büyük bir tezat değil mi? Üçüncü etkisi de bu işte. Allah azze ve celle garipse ki garip çok yakın. O zaman aracıya ihtiyaç var mı? Yok. Ne diyordu? Bir daha okuyalım şimdi bu ayet. Şu an tekrar hatırlatma vakti. Tamam. Ve idâ seeleke ibâdî annî kullarım sana beni sorarlarsa fe garib ben çok yakın. Devamı bu ucibu davetet da'i ani bana dua ettiği zaman dua edene icabet eder. Nerede bunun içinde vesile, aracı şefaatçi var mı? İşte garibe iman ettik mi aradaki vesileler kalkar. Dördüncü bir etkisi kardeşler rakib ismine inanmanın madem Allah yakın madem Allah her halimizden yakınlığı sebebiyle haberdar. O zaman ona karşı isyan etmekten korkmamız, Allah. uzak durmamız, el çekmemiz gerekir. Bize bu etkide bulunması gerekir. Bu isme hakkıyla Allah. iman etmeli. Bu masiyet işlerden uzak duracağız. Korkarak, itaat hususuna yöneleceğiz ki onun rızasını kazanabilelim. Onun yakınlığını elde edebilelim. Kitabın yazarı Cüleyil, Rahim'i İbn-i bir sözünü almış. Beşinci etki olarak da bundan bahsediyor. Allahu Teala'nın garip, çok yakın olduğuna iman eden, semil, her sözü işiten olduğuna iman eden, rakip, mürakabe eden, gözeten olduğuna iman eden kişi allah Azze ve Celle'ye yüksek sesle dua etmez. Bağır, çağırır, meramını ifade etmez. İçiten yapar. i̇mam i̇bn Kayyım da bunu söylüyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın da bir duası var. Evlat istemesi hususunda. Onu ifade eden allah Teala Meryem suresinde o gizli bir sesle Rabbine niyaz etti diyor. Gizli bir sesle. İçten yüksek sesle değil. Gizli sesin tarifi. Buna münacaat diyoruz. Yani bağırmadan, da. çağırmadan. Kendin duyacak ses, mı? Diyeyim? Kendin duyacak kadar evet. Siz uzaktakine veya sağırla dua etmiyorsunuz ki. Çok iyi işiten, çok yakın olana dua ediyorsunuz. Diyor ya Allah'a basmasını. Allah, allah allah Yoksa gözyaşı dökmek değil kastettiğim. Kışkıra haşkıra, bağra çağrağı insan bazen. Meramını ifade ederken hiç yapmamak lazım. Çünkü allah Teala her halimize garip, işitiyor, biliyor, haberdar, gözetiyor. Bir başka yakınlığı ifade eden hadis Buhari ve Müslüm'le geliyor. Kim bana bir karış yaklaşırsa arşın yaklaşır. Kim bana bir arşın yaklaşırsa bir bir kulaç yapmış. Kim bana yürüyerek gelirse ve ona koşarak gelir. Yani Allah Azze ve Celle öyle merhametli ki rakip olan Allah. Öyle rahim ki aynı zamanda. Kul Allah'a yönelsin yeter ki. Kul Allah'a yöneldi mi? Onu razı edecek işlere girdi mi? Allahu Teala ondan daha fazlasıyla kuldan daha fazlasıyla kuluna icabet ediyor. O da yakınlaşmayı istiyor. O da kuluna yakın olmayı istiyor kendisine yakın olmak isteyen kullara yakın olmak istiyor. Bundan daha fazla mesafe kat ediyor. O yakın olmaya çalışan kuluna karşı. Bunlar benzetme ifadelerdir. Mecazdır bunlar. Evet. Bunlar şunu anlıyoruz. Kul Allah'a yöneldi mi? İstikametine allah Teala çevirdi mi? İtaate yönelip isyanlar çekmeye başladı mı? Artık Allah-u Teala da bizim kavrayamadığımız derecede kuluna yöneliyor. Özel bir yakınlık bu işte. Evet. Allah o yakınlardan yaşlı. Azim ve bu yakınlaşan, allah Teala'nın yakınlaştırdığı kullarına mukarrabîn deniyor, mukarrabîn. Kur'an-ı ifadeleri var. Mesela, ve minel mukarrabîn. İsa Aleyhisselam için mahsediliyor. Âlimrân suresinde, Meryem validemize melekler, İsa Aleyhisselam'ı müjdeledikleri zaman, o yakınlaştırılan bir kurulu oluyor. Allah'a yakın olan bir kurulu olacak. Hâkezâ Vaka suresinde, ve emmâ inkâne minel mukarrabîn. Şayet o, yakınlaştırmış kullardan ise feravhu ve reyhav ve cennetun a'yim allah Teala bizleri mukarrab kullarından kalktı. Garip ismine söyleyeceklerimiz bu kadar. İkinci ismimizi görelim. İkinci isim el-mucib el mucibi el -Mucib, yani ecabe, yücibi fiilinden icabet eden, karşılık veren, duayı kabul eden, isteği yerine getiren manalarına geliyor. Bu da az önce okuduğumuz Hud suresi 61. ayette olacak şekilde bir tek yerde Allahu Teala'nın ismi olarak bulunmakta. Festağfiruhu <gülüyor> ona istiğfar edin. Yani ondan bağışlanma dileyin. Summe <gülüyor> töbu sonra ona tövbe edin. Yani ona doğru dönün, yönelin. İnne rabbi garibun mucib. Şüphesiz ki benim Rabbim gariptir. Yani yakındır, Muciiptir. icabet edendir. Duayı kabul edendir, dualara cevap verendir. Çoğul olarak geldiği de bir yer var. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْهُمْ فَلَنِعْمَا الْمُج۪يبُونَ Yemin olsun ki Nuh bize seslendi de biz ne güzel icabet edeniz. Dua'yı kabul eden. Diyor allah Teala. Saffa Suresi 75 ayette. <gülüyor> lisan Arapta El-Mucib kelimesi Ecaibe-Yücibu'dan türemiş ismi faildir. Yani icabet eden efendim cevap veren karşılık verendir. Duaya icabet duanın karşılığının verilmesidir. Duada istenen şeyin bahşedilmesidir. Yani bir insan dua etti mi o duada istediği şey verilmişse icabet edilmiştir. Cevap verilmiştir. Yani Allahu Teala Mucib ismiyle o duayı karşılamıştır. Lisanül Arab Arap kardeşler kitabın başlamaya söylüyoruz. Bir kelimeyle onun hakkında bahsedelim. i̇bn Manzur isimli bir alim tarafından yazılmış. 9 ciltlik bir Arapçadan Arapça en kapsamlı sözlüklerden birisi. Arapçası 9 cilt. Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tercümesi de 15 cilt. i̇bn Manzur Hicri'yi 689'da. Yani miladi 1290 senesinde bitirmiş bu kitabını. Mısırlı bir alim. Kendisi de Hicri'yi 711 yanında. Yani bu kitabı bitirdikten yaklaşık 22 sene sonra vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Ee, sadece dil bilimcisi değil aynı zamanda iyi bir İslam alimi. Onun kitabından oldukça istifade ediyor. İnsanlar Arap lugat olarak mucem olarak icabet etmek söze karşılık vermektir. Soruya cevap vermektir. isteği yerine getirmektir. Bu manalara gelir. Dolayısıyla el mucibten kulun isteğine cevap veren, duasına karşılık veren, isteğini yerine getiren manasına gelir el mucib. Allah Teala hakkındaki manası da Nisanîler Arap'ta İbn Manzur'un ifadesine göre yapılan duaya ve dileğe kabul buyurmak suretine mukabelede bulunan demek. O duayı kabul edip ona mukabelede bulunan, onun gereğini yapan, o isteği ona bahşeden demektir diyor. İmam Zeccaci rahimehullah el mucib kelimesi ismi faildir. Allahu Teala dua ettikleri takdirde kullanan duasını icabet edendir diyor. İcabet eden yani cevap veren, karşılık veren o duayı kabul edip gereğince davranan demek. Ebu Süleyman el Hattabi rahimahullah da Şehnut Dua isimli kitabında kendisine dua ettiği takdirde zorda kalmışa icabet eden seslendiğinde sıkıntıya düşmüş kimsenin imdadına yetişen manasındadır. Diyor. Bununla ilgili ayetleri de zikrediyor. Diyor. Mesela Mümin Suresi'nde 60. ayette قال رَبُّكُمُنْ اُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Diyor allah Teala. Dedi ki sizin Rabbiniz bana dua edin, size icabet edeyim. Yani Mucib isminde size karşılıkta olunmayın. Bu bir emir. Bana dua edin. Ben de size ne yapacağım? Karşılık vereceğim. Cevabet edeceğim. İnnellezine yestekbirune an ibadeti. Bana ibadetten, duadan büyüklenenler var ya, muhakkak ki onlar seyedhulune cehenneme dahirin. Alçalmış olarak, rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Yani Allahu Teala Teala'ya dua etmek zorundayız. Allahu Teala Teala'ya kulluk etmek zorundayız. İbadet Burada duadan sonra geldi. Buradaki ibadetten kasıt duadır aslında. Ama genel olarak da ifade edilir. Kim Allah'a ibadet etmezse ve alçalmış olarak, zelil olarak Allah-u Teala cehenneme gider. Allah Azze ve Celle kullarının kendisine dua etmesini istiyor. Kendisine dua edilmesini seviyor. Duaya icabet etmeyi deseyim. Büyüklenerek dua etmeyenlere, bunlara da kızıyor. Onlara cehenneme girdim ile tehdit ediyor Azze ve Celle. İmam Hatta Abi Rahimahullah'ın sözü ne delil olarak zikrettiği Mü'min Suresi'ndeki 60. ayet bu. Bakara Suresi'ndeki 186. ayette delil olarak getiriyor. Biz ondan bahsetmiştik. Kullarım sana beni sorarlarsa ben çok yakınım ayetinin. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet eder. İbnül Kayyum Rahimahullah da Ennuni isimli eserinde Muciyip ismini şöyle ifade ediyor. Muciyiptir. Der ki icabet ederim dua edene mukabele ederim bana her seslenene. Zorda kalmışın çağrısına karşılık verir. İster gizli olsun çağrısı ister aşikar. Mujiptir yani icabet edendir. Der ki, icabet ederim dua edene. Yani dua edenen duasına karşılık veririm. Mukabele ederim bana her seslenene. Kim Allah'a seslenirse ben ona karşılık veririm. Zorda kalmışın çağrısına ister gizli olsun bu çağrısı ister aşikar karşılık veririm. Nisanlı Arap'tan İbn Manzur da bahsettik, Zecajiz'den bahsettik, hatta birden bahsettik, Ünür Kayım'dan bahsettik. İmam Sadi ne diyor peki? İmam Sadi gene bir teferruatlandırıyor. El hakkul Walhu'nun mübin isimli kitabında diyor ki, Allahu Teala'nın isimlerinden birisi de dua edenlerin çağrısını, dilekte bulunanların dileklerini kabul buyurulmasını istediğin kulların isteklerini kabul eden manasına gel muciptir. Bundan dolayı ne yapar Allahü Teala gece? son üçte birlik zaman diliminde kullana seslenir. Yok mu dua eden, kabul edeyim. Yok mu istiğfar eden, bağışlayayım. Yok mu dilekte bulunan, ona dileğini vereyim. Gecenin son üçte birliğinde. İbn-i Allah diyor ki bunu izah ederken. Ne güzel izah etmiş. Allahu Teala karşının üzerinden, dünya semasına gecenin son üçte birliğinde yaklaşır. O yaklaştığı dünya semasının altında itaatkarlar da var. İstihankarlar da var. Müminler de var, kafirler de var. O kullara yakın değil. Kafirlere yakın değil. Dua etmeyen kullara yakın değil. Münafıklara yakın değil. Kime? O an Rabbine dua eden, istiğfar eden, istekte bulunan mümin kullarına yakın. O seslenmesi onlara Allah Azze ve Celle üzerimize gafilete kaldırsın. Allah'a emanet ve Teala. Evet diyor ki, İmam Sadi Rahimahullah, Allah Teala'nın kullarına icabeti de iki türlüdür. Yakınlığı iki türlüydü. Özel yakınlık, genel yakınlık. İcabeti de yani dualara karşılık vermesi de iki türlüdür. Bir genel icabet, iki özel icabet. Genel icabet dediği bu iyi kullar için olabilir, kötü kullar için olabilir. Kafir kullar için olabilir. Kafirler isteklerine ulaşmıyorlar mı? Kafir olduğu halde Ebu Cehiller, Ebu Lehebler veya günümüzdeki kafirler Allah'ı bilen, tanıyan ama küfreden, şirk koşan kafirler Allahu u Teala'ya duada bulunup karşılığını almıyorlar mı? Her istiklani almasına da alıyorlar değil mi? Mesela onların da çocukları oluyor, onlar da Allahu Teala eş bahsediyor, onlara da Teala mal veriyor, mülk veriyor, sıkıntıya düştükleri zaman sıkıntılarını kaldırıyor öyle değil mi? Bu işte genel icabettir. Allah her kuluna dualan icabet eder. Özel icabet var bir de bu özel icabet sevdiği kullarına yaptığı bu icabet özel bir karşılıktır. Özel bir cevap vermedir. Genel icabette kafire, münafıa veya fasığa onu ahirette karşılığı olmasın diye de cevaplıyordur dualarını, İstekleni veriyordur. Ama özel icabette bulunduğu sevdiği, değer verdiği kullarına rahmetinden dolayı hem dünyada veriyor hem ahirette verecek özel ve genel şeklinde iki ayrır Allahu Teala'nın izabeti diyor İmam Sadi Rahimahullah. Peki Allahu Teala'nın el-mucib ismine iman etmenin etkileri nelerdir? Bu da garip isminde zikredilen etkilerin aynısıdır. Nasıl garip yakınsa yani Allahu Teala mucibse dualar icabettense sadece Allahu Teala'ya yönelip ondan dua etmemiz gerekir. Arada vesile kullanmadan şefaatçi kullanmadan allah Teala Teala'yı sevmemiz gerekir. Çünkü biz ne zaman sıkışsak ona yöneliyoruz. O sıkıntıyı biraz geciktirdin mi kaldırmayı veya isteğimizi vermemeyi biraz geciktirdin mi ne yapıyoruz? Gidecek başka kapımız yok. Umut kesmiyoruz da başka kapımız yok. Gene ona yöneliyoruz. Madem bu o zaman icabet eden ne yapması lazım? Sevilmesi lazım. Onu kızdıracak işlerden uzak durulması lazım. Çünkü onun özel icabeti, Genel izâbeti, özel izabeti hem dünya için bize fayda verecek, hem ahiret için fayda verecek. Ki Allahu Teala birçok nebisinden, resulünden bahsediyor ki duaları izabet etmiş. Onlardan kaç tane mesela Nuh Aleyhisselam'ın duasını kabul etti Enbiya suresi 76. Eyüp'ün duasını kabul etti aynı surede. Zünnûn, Yunus Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Yani Muciyip isminin, El Muciyip isminin yürürlükte olduğunu ve sevdiği kullarına, nebilerine bununla karşılık verdiğini beyan ediyor allah Teala. Elbiseblis Şeytan Hileler diye bir kitabı var. Çok değerli bir kitap. Onun yazarı İbnül Cevzi diyor ki Rahimahullah, biraz uzunca ama içerik olarak çok değerli şeyler yazmış. İlginç imtihanlardan birisi de mümin kimsenin dua edip de duasını izabet edilmemesidir. Bu durumda kişi imtihanlı olduğunu bilmesi gerekir. Kul dua eder, eder, eder, süre uzadıkça çözar ama Allah Teala'nın duasına karşılık vermez. O zaman kul düşünecek ki ben imtihan ediliyorum. Acaba isteği karşılanmadığı zaman kul isyan mı edecek yoksa kulluğa devam mı edecek? Ne kadar ince hassas bir çizgi değil mi? Dua ettim, ihtiyaç duydum bir şeye.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 Allah-u Teala'nın bol bol vermesi kulu sevdiğini göstergesi değildir. Aksine sınırsız vermesi o kuldan ümit kesildiğinin ifadesidir, ispatıdır. Gerek Kur'an'la sabit, gerek sünnetle sabit, gerekse tecrübelerle sabit bu. Allah isyan eden, dinle, diyanetle, Allah'a yakınlıkla, ona kulu ile alakası olmayanlara sınırsız veriyor. En sevdiği kulda açlıktan karnına taş, taş bağlı. Bağlı. Evet.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 kendisine kusur arayacak. Dolayısıyla bakın kul dua etti. Allahu Teala onun duasına karşılık vermedi. Sonra kul kendini nefsine döndü, kendindeki zaafı, eksiği tespit etti, onu giderdi. Yani Allah'ın izabet etmemesinde bile hayır var. Allahu Teala icabet etseydi o kendine kusuru tespit edebilecek miydi? Hı. İzabet etmedi, geciktirdi. Kul dank etti kafasına. Ha dedi demek ki böyle bir şey var. Onu tespit etti.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 Onlarla beraber gene dua edeceğiz. Tabii ki bu dua hep ey Allah'ım ver ey Allah'ım ver değil. Buna biz talep duası diyoruz. Bir de genel dua vardır. Yani subhanallah demek. Elhamdülillah demek. La ilahe illallah demek. Allahu ekber demek. La havle ve la illa illallah demek. Allah'ı anmak duanın bu kısmı da var. Dua iki kısma ayrılır. Bir övme, yüceltme, anma, bir de isteme.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 Evet. Bu önemli bir cümle. Başka meşguliyetler bizi meşgul edip de allah Teala yönelmediğimiz zaman Allah bizi kendisine yönelelim diye ihkaz edebiliyor. Ufak tefek sıkıntılar tattırabiliyor. Son bir hadisleri baktığınızda inşallah dersi bitiriyorum. İmam Tirmizi'nin süneninde üç tane hadisin birleşimini aktaracağım size. Bizim elimizdeki Nusara'daki 3859 3603 ve 3806 numaralı hadisler Ahmet bin Hanbel'in de, de benzeri hadis var. Bu hadis çok önemli. Ebu Hurayra radıyallahu teala an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslüman kimse Allahu Teala'ya bir dua ile dua ederse bir günaha veya akrabayla münasebeti kesmekle dua etmediği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 Radio kabul ediliyor. Şimdi onlara aktarıyor Sallallahu Aleyhi ve Ya dünyada onu aceleyle isteğe ona verilir. O isteğini Allah ona verir. Yani her ne istiyorsa makam istiyorsa makam verir, mal istiyorsa mal verir, eş istiyorsa eş verir, çocuk istiyorsa çocuk verir. Duaya izabetin verin şekli. İki ya onun için ahirette azık olacak şekilde saklanır. Bu ne demektir dünyada Haşerim, isteği verilmez. Ahirete saklanır. Evet. Ama ne olarak? Azık olarak. Yani ahiret azığı olarak saklanır. Veya duanın dengi bir kötülüğü ondan uzaklaştırır. Dua ettin. O duanın dengi bir kötülük var senin başına gelecek. O kötülüğü duana karşılık olmak üzere silersin. Kabul üç şekilde olabilir. Bir dünyada veriyor. Genelde bizim hepimizin talep etti. istediği şey bu.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 Acele eder de dua ettim ettim de kabul edilmedi derse acele etmiştir. Onun da duası kabul edilmeyebilir. Bunları yapmadığı sürece bir kul günaha dua etmediği sürece sırayı rahim kesmeyi istemediği sürece ve acele etmediği, dua etme de kabul etmedi demediği sürece kulun duası muhakkak kabul edilir. Ama üç şekilden birisiyle ya dünyada verilir ya ahirette azık olarak saklanır ahirette verilecek ya da duasının dengi bir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 Allah Azze ve Celle keremiyle bizlere dünya ve ahiret kazananları bahşetsin. Garip ve mücik olan allah Teala Teala'ya hamdü sene ağrısın. Eğul gavli hâda, estağfirullahin azîmeli, ve lakum ve lisayir el-muhenni, subhaneke Allahümme ve bihamdik, kuşadu en la ilahe illa, estağfirullah ki 'tu bileyk, hafirullah ve Allah'in elhamdülillahi rabbil alemin.